Göz belli Allah min Şeytanı Rıdīm. Rabbil ‘Alamīn. Bıssalat ve sallām ala Rasul-nā ve ala alihi ve sabbihijājma’īn. Muhterem dinleyenler. Kur’anı Kerimden. 27. sayfayı açıyorsunuz ve Bakara suresinin 183. ayet-i kerimesine bakıyorsunuz. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz bize orucu emrediyor ve diyor ki Ya eyyühellezine amenu Kütübe aleykümussiyamu كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اَيَّا مَمْ مَعْدُودَاتِ Ey iman edenler, oruç size farz kılınmıştır. Yazılmıştır kütübe kelimesi, size yazılmıştır. Rabbim bize yazmış, göndermiş. Öyleyse o bizim için emirdir, farzdır. Yalnız bize yazılmamış. Bizden öncekilere de yazılmış bu yalnız. Yani diğer peygamberler ve o peygamberlerin ümmetleri de oruç tutmuşlar. Bunu bize Rabbim kendisi haber veriyor. Tarihçilerimiz değil. Allah Celle Celalüh haber veriyor. Namaz geçmiş ümmetlerde de vardı. Bizde de emredilmiştir. Oruç geçmiş ümmetlerde vardı. Rabbim bu ayet-i kerimesiyle bize de emretmiş. Hikmetini de bildirmiş. Oruç bizim takvaya kavuşmamızda en önemli ibadetimiz olduğunu bildirmiş Rabbim. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Peki takva nedir? Takva Hani hasan Basri Hazretleri'nin tarif ettiği En tüzeyine zahir lil halkı ve batıneke akelil hakkı Dışını halk için, insanlar için, yaradılmışlar için güzel göstermen, süslemendir Dışını da, içini de hak için, Cenab-ı Hak için süslemendir yani içimizden biz şirki atıyoruz, imanı alıyoruz, tevhidi alıyoruz, yalanı atıyoruz, doğruyu alıyoruz, kini atıyoruz, dini alıyoruz içimize, içimiz imanla süsleniyor. Dışımızda bir kere kirlerimizden arınıyoruz, cünüplüğümüzden arınıyoruz, bedenimizi temiz tutuyoruz, elbiselerimizi de pırıl pırıl yapıyoruz. Yani dışımızı da halk için süslüyoruz. Ağzımız kokmasın diye sevgili peygamberimizin sünnet-i yerine getiriyor. Beş vakit namazımızda abdestimizi alırken dişlerimizi de fırçalıyoruz biz. Her cinsel ilişkinin arkasından banyomuzu yapıyoruz. Cuma günü namaza giderken yine sünnettir diyerek farz değil ama... Sünnettir diyerek banyomuzu yine yapıyoruz biz Böylece dışımızı da temiz tutuyoruz Zaten amel salihimiz imanımızın dışa yansımış halidir <gülüyor> Elimizden, dilimizden Hep iyilikler ve güzellikler yansır İçte iman olunca Buna da takva hali diyoruz Hani Rabbim lealleküm tettegun veya müttegun dedikten sonra Bakara suresinin başında demişti ya Ellezîne yugîmûnes salate ve min marzak nâhum minugun. Namazını dost kılan, kazandığından insanlara da hayvanlara da infakta bulunan, ahirete iman eden Çeşitli ayet-i kerimelerde yine müttegi insanın özelliklerinden bahseder Rabbimiz işte o mütteki insan, mütteki, hani kelime olarak biz vikaye kelimesini Türkçe'de kullanmışız eski Osmanlıca'da. Devlet filan hastalıklara karşı vikayi önlemler aldı. Önleyici önlemler. Tedbir alma, vikaye, korunma tedbirleri aldı. Korunmadır Türkçe karşılığı. Allah Celle Celalühün sevgisini yitirmemek için önlem almak. Rabbimin gazabını üzerimize çekmemek için önlem almak. Cehennemde yanmamak için önlem almanın adına takva kelimesini kullanıyoruz. Onu yapana mütteki diyoruz biz. Biz derken yani dinimiz bize bunu öğretiyor. İşte mütteki olabilmenin yollarından bir tanesi de Oruç tutmaktır diyor Allah Celle Celaluhu. Sayılı günlerde oruç tutmaktır diyor. O sayılı günlerin de ne olduğunu hemen devam eden 185. ayet-i kerimede Ramazan ayı olduğunu bize bildirivermiş. Bir ay. Gün söylemiyoruz. Ay takvimine göre olduğundan bazen 30 bazen 29 olduğu için... Ay kelimesiyle ifade ediveriyoruz. Yani 30 gün oruç demiyoruz. Bir ay oruç diyoruz. Oruç bizim birliğimizi sağlıyor. Hani televizyonda açık oturum yapılır. Sahasında uzman olan 10 tane insan, üniversitede profesör 10 tane insan çağrılsa, birlik ve beraberlik üzerine ne dersiniz diye sorulsa, onu da çok güzel şeyler söylüyorlar. Doğudan ve batıdan derledikleri, birlik ve beraberlik üzerine söylenmiş sözleri bize nakledi veriyorlar. Onu da seyrediyorsunuz, hayran oluyorsunuz. İkinci bölümde yöneten soruyor, peki efendim, birlik de, Nerede birlik? Dedin mi kavga kopuyor. Herkes benim partide, benim grupta, benim fraksiyonda gibi sözler. Karşısı cevap veriyor. Sizin ne olduğunuzu biz biliriz. Nasıl dağıttığınızı da biliriz. Siz birleştirmek söyle dursun. Birliği dağıtan grupsunuz gibi birbirlerini taşlamalar. Ama oruç yakında geçti. İstanbul şehrinde 15 milyon insan Ramazan'ın birinci gününün akşamında elleri kaşıklarında, sofralar önde, çorbalar şöyle buğusu üzerinde ama kimse elini çorbaya uzatamıyor. Kendi helalinden malına uzatamıyor. Hepsinin kulağı seste. Seste ama insanları rencide eden emredici bir seste değil. Dikkat! Yemek! Yeyiniz! Bu rencide eder insanı. Sen kim oluyorsun da bana yemek yeyiniz diyorsun? Rencide olur. Rahatsız oluruz. Ama hepimizin kulağı Radyodan, televizyondan veya en yakın minareden gelen ses de. O da Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. En yüce Allah Celle Celaluh'tir. Birlik ve beraberlik onun emirleri etrafında olur diyoruz ve hayatımızda da bunu görüyoruz. 15 milyon insanın içerisinden hani İstanbul'da Yahudi ve Hristiyan vatandaşlarımız da var. onlarda da saygı gösteriyorlar. Müslümanların orucuna saygı gösteriyorlar. Bu birlik ve beraberliği başka bir yerde bulmamız mümkün değildir. Her hafta Cuma namazı için Edirne'den Erzurum'a kadar %75 bazen %80, erkeklerimiz cuma namazında bir araya geliyorlar. Hiçbir parti, hiçbir dernek, hiçbir grup böyle bir birliği sağlayamamıştır bugüne kadar. İşte oruç bize birliği de sağlayiveriyor. Ve'llezine yutikunuhu fidyetun daamu miskin. Ondan önceki. Fe men ka ne min kunveridan ev ala seferin fi iddetun min eyyamin uخر. Peki Ramazan ayı girmiş ama diyor ki Rabbim hasta olursanız veya yolcu olursanız o zaman hastayken tutmama ruhsatınız var tutmayabilirsiniz. Yolculukta iseniz orucunuzu tutmayabilirsiniz. Tutmadığınız günler sayısınca başka günlerde tutarsınız diyor Rabbim. Kim iyilik yaparsa, o hayır onun içindir. Ve entesûmu hayrun leküm. Ama tutmanız sizin için daha hayırlıdır. İnküntüm talemûn. Eğer bilirseniz diyor, Allah Celle Celaluhu. Yine atladık bir yeri. Ve alellezîne yuddigûnehu fidyetun taâmü miskîn. Oruç tutamaz durumda olanlar ise her gün için bir fakiri doyururlar diyor Rabbim. Yani hasta ama doktor diyor ki bu hastalıktan sen iyi olacaksın. O zaman o iyi olduğu zamanlarda orucunu tutar. Ayet bunu. Femenkâne minküm meridan. Kim Hasta veya yolculuk esnasında ise onu diğer günlerde tutar diyor. Yani iyi olduğu zaman tutar. Ama bazen doktorumuz diyor ki bu hastalık sende devam edecektir. Mesela adam 80'ine 85'ine gelmiş, ihtiyarlık nedeniyle tutamaz hale gelmiş. Daha iyi olma ümidi de kesilmiş. Maddi durumu da yerinde. O insan her tutamadığı gün için bir fakirin günlük yiyeceğini karşılar fidye olarak orucuna karşılık olarak verir diyor Allah Celle Celaluhu. Ama gücü yetiyorsa oruçlu hastadır ama gücü yetiyor tutsun. Seferdedir. Hani İstanbul'dan Ankara'ya gitmiştir. Er sıhati yerindedir. Orucu tutmaya da bir manisi yok. Tutmama ruhsatı var. Ama tutarım derse o daha hayırlıdır diyor Allah Celle Celaluhu. Eğer bunu bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır diyor. Muhterem dinleyenler. Ben bir emniyet müdürüne sordum. Yani polislikten başlamış, Emniyet Müdürlüğü'ne kadar yükselmiş bir insana. Birkaç kişiye de ayrı ayrı sordum tabii. Dedim ki, e, istatistiklerinize bakacak olsak, bir yıl içerisinde en az suç hangi ayda işlenmiştir? Desek, ne dersiniz dedim? Dedi ki böyle bir istatistik bilmiyorum ama benim kendi amirliğim dönemini bilirim ve bunu bütün amirlerimiz bilir. Ramazan ayı aylar içerisinde en az suç işlenen aydır. Günler içerisinde dedim Cuma gündür dedi. Bunu birkaç kişi aynısını söylediler yalnız. Günler içerisinde Cuma günü en az suç işlenen gündür, aylar içerisinde de en az suç Ramazan ayında işlenir, diyor. Neden? Cuma günü Rabbimin bir tek emri yerine getiriliyor, Cuma namazı. Ramazan ayında da yine Rabbimizin bir tek emri yerine getiriliyor. Peki, biz suçların en aza inmesini istemiyor muyuz yoksa? Eğer istiyorsak, hırsızlığın, yan kesiciliğin, soygunun, gaspın, fuhşun, tacizin, hortumun, köşe dönmenin, efendim bilmem ne mafyası, bilmem ne mafyası gibi isimler takılıyor ya boyuna. Polis çok başarılı işte şu kadar, bir sene içerisinde şu kadar e, mafyayı çökertti. Polis başarılı da. O mafyayı üretme merkezi var olduğu sürece polise iş çıkıyor demektir. Can yanıyor demektir. Mallar gidiyor demektir. Asıl onları üreten merkezin çökertilmesi gerekiyor. O da Allah Celle Celalühün emrettiklerini yerine getirmekten geçiyor. Suçların en aza indiği aylar ay suçların en azak indiği, indiği gün, iki tane emrin yerine getirilmesi bunu sağlıyor. Ya bütün emirleri biz yerine getirecek olsak, o zaman dünya gülistan olacak. O zaman da hani gül üzerine sinek konmazmış ya, bu sefer de sinekler rahatsız olacak. O orucu ne zaman tutacağız biz onu da belirlemiş Rabbim. Şehr Ramazan ve şehre Ramazan, Alâdi ünzelifihi, Kur'an, huda lî nasi ve baynât min al-huda ve al-furqan. Faman şehda min kümûşşehra, fâl Ramazan ayında bu Kur'an indirildi. Bu Kur'an insanlara yol göstermek için indirildi. Ve bu Kur'an, doğrunun ne olduğunu açıklamak üzere indirildi. Ve bu Kur'an, hak ile batılı, iyi ile kötülüğü, hayırla şerri bize ayırt etmek üzere indirildi, diyor Rabbim. İnsanlığa bunun için indirilmiş. Hüden nas? bütün insanlığa yol göstermek üzere indirilmiş. İnsanlar yol arıyor. Rusya çıktı bir zamanlar en iyi yol komünizm yoludur dedi. Milyonlarca insanı arkasına taktı. Takılmayan 70 milyon insan öldürüldü. Rusya'ya bağlı devletlerde. Türkiye'de bile 5000 kadar insan öldürüldü. Komünizm uğruna veya komünizm e, belası nedeniyle karşı tarafta ve onun tarafında olanların çarpışması neticesinde 5000 Türkiye'de, dünya genelinde de 70 yılda 70 milyon insan öldürüldü. Sonunda da yolun sonuna varanlar dediler ki bu yol çıkmaz yolmuş dediler ve geri döndüler. Şimdi de Batı diyor ki en iyi yol benim yolumdur diyor. Ve adam iki senenin içerisinde iki milyon insan öldürüveriyor. Irak'ın da Afganistan'ın da öldürüveriyor. Bu yol yol değildir. Yolu insanlara altı milyar insana yol gösterecek bir aklı Allah hiçbir insana vermemiştir. Yahut bakkal dükkanımızı yönetmekte zorluk çekiyoruz Çeklerimizi senetlerimizi halletmekte zorluk çekiyoruz Lise mezunu delikanlılarımız üniversite imtihanını başarmada zorluk çekiyor Yani bu akılla Bu akıl 6 milyar insanı yönetecek durumda mı? En akıllı baba hanımını idarede zorluk çekiyor Oğlunu kızını idarede zorluk çekiyor Sıkıntı çekiyor Altı milyar insan, altı milyar karakter, altı milyarını bir çizgide tutma bir insanın aklıyla olacak iş değil. Ama altı milyar insanın aklını yaradan Allah Celle Celaluhu diyor ki, insanlara yol göstermek üzere bu Ramazan ayında bu Kur'an indirildi. Apaçık yolu gösterir. ''Doğruyla iyi eğri, hak ile batılı, hayırla şerri size ayırt eden bu kitap bu Ramazan ayında inmiştir.'' diyor. ''Kim bu aya erişecek olursa oruç tutsun.'' diyor Rabbim. ''Kim bu ayda ayı görürse orucunu tutsun.'' diyor. Ama ve men kâne ev alâ seferin fe'iddetüm min eyyâ min uhar. Kim de hasta olur veya yolculuk esnasında seferde olursa, tutamadığı günleri başka günlerde tutar diyor Rabbim. Bunu tekrarladı, yukarıda da bu kelimeyi, bu cümleyi kullanmıştı. Bunun gerekçesini ifade edecek ya Rabbim, Yuriydu Allahu bikümül Yusra ve la Yuriydu bikümül Osur. Allah size zorluğu değil kolaylığı murad ediyor diyor. Allah kolaylığı murad ediyor, zorluk istemiyor diyor. İşi kolaylaştırıyor. Sevgili Peygamberimiz de ne diyor? Bu ayetin doğrultusunda bize Yisiru ve la Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Beşşiru ve la tüneffiru. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yalnız burada kolaylaştırınız ifadesi bazılarınca tavizi de gerektirir anlamında anlaşılıyor. Doğru değildir. O zorlaştırmaktır. Rabbimin bir tek emrini kaldırma tarafına giderseniz, yeminle söylüyorum, kolaylaştıracağı zannederken, hesap edemediğiniz binlerce müşkil sorun karşınıza çıkacaktır. Ve şu anda da, ben şu anda saymak istemiyorum, e, aklımdan geçenler var, bazı Müslüman kardeşlerimiz, Rabbimin farz olan bir şeyini kaldırıverdiler. İşi daha kolay götüreceği zannıyla yaptılar. Ama öyle bir zorluk çıktı ki şimdi başa çıkmaları mümkün değil. O zorlukla başa çıkmaları mümkün değildir bu sefer. Kolaylık Rabbimin emrettiklerini Peygamberimizin uyguladığı şekilde yerine getirmektir. Zorlaştırmak, peygamberimden daha takvayım havasına girmekle zorlaştırılır. Günümüzde var bu. Peygamberimizin, ya hocam takvası eksikmiştir Deyip verecek cahil sözü söyleyenler vardır. İşte onlar zorlaştırırlar. Rabbimin emrettiği sevgili peygamberimizin uyguladığı en kolayıdır. Bunun üstüne kolaylık getireceğim derseniz, ya taviz veriyorsunuz? O da bir zorluktur. Taviz vermek, kolaylaştırdığını zannetmek aslında yeni bir zorluğun değil, binlerce zorluğun kapısını açmaktır. Yani bir başka günlerde tutmak, sayıyı tamamlamak içindir ve li tükebbirullahi ala ma Allah'ın size goste gösterdiği doğrultuda Allah'ı büyüklemek dir içindir ve leallekun teşkurun Allah'a şükretmeniz içindir ola ki böylelikle Allah'a şükredersiniz diyor Allah Celle Celaluhu ve eza sələk əbadi a nı fə a nı qarib e uji b dəvət edən e zə dəğanı fə liyə Kullarım ne güzel Rabbim diyor ki, kullarım beni sorduklarında senden senden beni sorduklarında ifade peygamberimize diyor ki kullarım senden beni sorduklarında söyle onlara ben yakınım onlara Kullarım diyor. Hani oğlun, babanız veya anneniz yavrum dediğinde, eşiniz canım dediğinde, oğlunuz veya kızınız babam, annem dediğinde keyif alırsınız. Çünkü sevdiğiniz insan size ta içten bir ifade kullanıyor. Bir de yani onun olduğunuzu ifade eden ımm kelimesini getir, ekini getiriyor. Rabbim de öyle diyor. Kullarım diyor. Bundan daha büyük bir rütbe, bundan daha büyük bir makam, bundan daha büyük bir şeref yeryüzünde yok. Çünkü bütün makamlar, rütbeler elde edilen her şeyler yok olup gidecek ama Rabbimin kullarım sözü var ya cennette devam edecek İşte o kullukla biz iftihar edelim kulluğumuzu zedeleyecek her türlü hareketlerden kaçınalım söyle onlara ben yakınım diyor Allah Celle Celaluhu ne kadar yakın hani bir başka ayet-i kerimede Şah damarımızdan daha yakın Şah damarımızdan bize Bize bizden daha yakın Hani bu şuna örneklemeyi şöyle yapmışlar Aynayı güneşe karşı tutuyorsunuz Ayna ile güneşin arasında milyonlarca kilometre vardır Ama güneş aynanın içindedir Güneş dünyadan şu kadar milyon defa büyüktür ama güneş o küçücük aynanın içerisindedir. Allah Celle Celaluhu bize bizden şah damarımızdan daha yakın ama bizim küçüklüğümüzle Rabbimizin büyüklüğünü kıyaslamaya gidecek olursak, aynayla güneş arasındaki büyüklükten trilyon kere trilyon kere trilyon kere trilyon daha büyük. Onu en güzel ifade eden Allahu Ekber kelimesidir. Onların duasına ben karşılık veririm diyor Rabbim. Dualarını kabul ederim. Dua ederlerse kabul ederim diyor. Bu bir garantidir. Rabbim tarafından garanti veriliyor. Dua ederlerse ben onların dualarını kabul ederim, karşılık veririm diyor Öyleyse benim davetime uysunlar, dinimin emirlerini yerine getirsinler, bana iman, et, iman etsinler, böylece doğru yolu bulsunlar diyor Allah Celle Celalü. Hocam vallahi 40 yıl dua ettim de duam kabul olmadı. Bunu geçeyim. Rabbim bize neyin daha faydalı olduğunu o bilmektedir. Adam kızı olmuş birinci kız ikinci kız üçüncü kız devamlı da oğlum olsun oğlum olsun oğlum olsun oğlu olmuş büyümüş adamın ölümü babasının oğlunun gelinden olmuş. Biz bize neyin faydalı olacağını bilemeyiz. Rabbim dualarımızı kesin kabul edeceğini bildiriyor ama biz şunu isteriz de Rabbim bize daha faydalı olan başkasını verir bu dünyada veya hiç vermez ahirette verir. Ahirette verdikleri devamlıdır. Onun için biz o kapıdan ayrılmayacağız. Hani Mevlana anlatır. Adam 40 yıl namaza gelmiş, sonra da kabul edilmediğini kanaatiyle bırak vermiş. Mevlana diyor ki ya senin 40 yıl Rabbin huzuruna gelmen duanın kabul edildiği anlamındadır. Başkaları huzura kabul edilmiyorlar." demiş. Biz huzura kabul edildiğimizden dolayı Rabbimizin huzuruna vardığımızda ilk Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. Alemlerin Rabbine bir kere hamd olsun. Huzura kabul ettiğinden dolayı. Sonra dualarımıza, isteklerimize geçiyoruz ama önce hamd ediyoruz. Başta iman nimetini verdiğinden dolayı Allah'a hamd ediyoruz. Sonra Kur'an nimetini verdiğinden dolayı. Sonra bütün Yediğimiz, içtiğimiz, tattığımız, tuttuğumuz nimetleri verdiğinden dolayı hamd ediyoruz. Hamdimizle huzuruna varması için Rabbimizden yardım talep ediyoruz. Rabbimiz kabul buyursun. Dinlediniz, hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.